صنوا على رسولنا محمد صنوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعنا آل رسولنا ونبينا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمرى واحن العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيق والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك كرحمة وهب لنا من لدنك كرحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب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 اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم جعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم انصر من نصر الدين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 أَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ Yine bir cuma akşamı, varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında. Bugün amaçsızlığı konuşacağız. Bir insanın amaçsız olması, gayetsiz olması ve buna bağlı hedeflerinin olmayışı hayatı içerisinde başlangıcından itibaren kendisini peşine ardına koyacağı, sahip olduğu Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği imkanları bu uğurda sarf edeceği dolayısıyla hayatını anlamlandıracak ileride ben bu uğurda hayatımı harcadım, bu uğurda varlığımı harcadım, buna adandım diyeceği bir gayesinin amacının bulunmayışı yahut bu türden sandığı veya sanmak istediği bir amaç uğruna hayatını harcamış olması ve bu süreçte bocalaması, bocalaması her defasında elinden süzülüp giden, dağılıp kaybolan, buz gibi eriyen amaç diye sandığı, peşine çabasını gayretini koyduğu ve sonunda boşa çıkan ve boşa çıkmasıyla birlikte yine her defasında amaçsızlık gibi girdabına Düşen bir kimsenin durumundan bahsedeceğiz. Allah Azze ve Celle peygamberini insanlığa gönderdiği veya peygamberlerini insanlığa gönderdiği zaman onları belli bir çağrıyla hayatlarında hem tutunacakları bir müjdeye hem de bu müjdeye ilgi duymayacak, bunun ardına düşmeyecek, buna bağlanmayacak kimselere yönelik de uyarılar ile gönderdi. O yüzden Cenab-ı Hakk'ı ''Rusulen mubashirina ve mundirina'' ''Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olmak üzere Allah'ın peygamberleri'' Dolayısıyla bizim amaç diye bahsettiğimiz husus, Cenab-ı Hakk'ın insanı yarattığı, hayatına anlam kazandırdığı, ve kalıcı bir sonuca, kalıcı kısmı tırnak içerisinde, kalıcı bir sonuca bağladığı netice ile ilişkili ise buna yönelik ise o zaman sahici bir amaçtan söz ediyoruz demektir. Eğer kişi bu amacın yerine başka amaçlar koyar ve o amaçların ardında hayatını, gençliğini, orta yaşını ve geleceğini Harcamaya başlar ise o zaman amaçsızlıklar döngüsü içerisinde amaç yerine koyduklarının tükenişiyle sürekli yeni amaçlar edinmek suretiyle yine onların da tükenişiyle karşılaştığı bir bocalama sürecinde hayatını tüketecektir. Cenab-ı Hak onlara يَعْمَهُونَ فَدَرْهُمْ fi غَمْرَتِهِمْ yamahun. Bunlar bu bilinçsiz, bunlar bu sahici olmayan, akledip kalıcı bir sonuca ulaşmayan ve her defasında ellerinde kalan tabiri caizse öyle bir amaç ediniyorsunuz ki bir zaman sonra o elinizde kalıyor ve o zaman onu yenilemek, Yeni tabirle revize etmek durumunda kalıyorsunuz. Böylece bu bir döngüye dönüşüyor. Her sonu bir başka sonun başlangıcı kılmak suretiyle sonlu başlangıçlar yapa dururken bir kimse sürekli her defasında sonsuzu umduğu bir amaç uğruna ama elinde kalan ve zaman sonra bir son ile tükenen Tükendiğinde kendisini iyi hissetmeyen, yeni bir amacın peşine düşmek hususunda arayışa giren bir yolculuktan bahsediyoruz. Bu aslında amaçlı, amacına tutunmuş, istikrarlı, amacı belli olan bir kimsenin amaç uğruna harcadığı hayatı ömrü değil, bir amaç arayışı gibi gözükür uzaktan baktığınızda. Çünkü sürekli amaçlarını değiştiren, amaçları sürekli elinde kalan, amaçları tükenen, dün bunun uğruna nelerimi vermezdim dediği, bugün elinde olan sahibi olduğu ama o beklediği sonucu ondan alamayan, o hazzı, o zevki, o neticeyi ve daha fazlasının şimdi peşine koyulduğu, belki daha fazlasından, umduğunu alacağını düşündüğü yeni bir koşturmacayla. Bu aslında amaçsızlık süreci ve neticesinde nasıl öncekiler elinde kaldıysa, sonrakilerin de elinde kalacağını artık kendisinin de kestirdiği bir yolculuk. O yüzden Allah Azze ve Celle insanı muradı bakımından yani amacı bakımından ikiye ayırdı. Cenab-ı Hak dedi ki, man kana yuridu'l hayate'd dunya bir kimsenin muradı dünya hayatı ise bu murad üzerinden Cenab-ı Hak tarif ediyor. Bu kişinin amacı bu şu demek bu amacı teminen yani bu amacı sağlamak bu amacı elde etmek için diğer şeylerinizi harcadığınız Diğer şeylerinizi, diğer varlıklarınızı bu uğurda feda ettiğiniz o zaman ona amaç deniyor. Eğer bir şey, bir başka şey uğrunda harcanıyorsa o zaman ona da araç deniyor. Dolayısıyla amaçla araç arasındaki ayrım kişinin nihayetinde uğruna her şeyini harcayabileceği ve aslında ona kavuşmak ve dolayısıyla da onunla o amaçladığı şey ile kalıcı bir bütünlük, kalıcı bir gelecek oluşturmak için çaba sarf ediyor. Yoksa onu da zaten kaybedecekse o zaman o, o nasıl amacı olabilir ki? Çünkü o da tükenip gidecek, o zaman o da araçlardan bir araçtı ve an geldi kayboldu gitti. Bu gözle baktığınız zaman amaç kişinin... Geleceğinde kalıcı olarak elinde kalması beklenen bir şey olunca o zaman bizim düşünce zeminimiz tabanında bir kayma meydana geliyor. Çünkü kişinin elinde kalacağını, kalıcı olarak elinde kalacağını söylediğiniz şey velev ki kalsa bile kişinin kendisi kalıcı değil. O zaman murat dediğimiz şey gerçek manada kişinin kalıcı bir varlığa kalıştığı, kal, kalıcı bir varlığa eriştiği bir boyutta olabilir ve o boyutta elinde kalıcı olarak veya kendisine kalıcı olarak verilecek olan bir şey olabilir. O zaman kişi kalıcı ve kendisine verilen de kalıcı olursa o zaman muradı sahici bir murat olur. Yoksa diğer muratların hepsi yalan olur. Yani buradakiler, eline geçe, geçiremeyenler, eline geçirip de kaybedenler ile eline geçirip ölene kadar elinde tutanlar arasında hiçbir fark olmaz. Çünkü öldükten sonra sizinle o var amaçladığınız şey arasında hiçbir bağlantı kalmıyor. O zaman kişinin muradı... Elinde kalacak olan kendisine ait ve ona ulaşmak uğruna harcadıklarıyla buna değecek olan bir sonuç olursa bu makul bir şey. Eğer değilse bırakıp başkalarına gideceği ve dünya sınırı içerisinde elinde kalsa bile eli kalmayacak, kendisi kalmayacaksa o, o kişiye kalmış bir sonuç olmaz. O zaman Allah Azze ve Celle dünyayı bütünüyle içine alan ve dünyada her ne varsa hepsini de kapsayan bir şekilde dedi ki kişinin muradı dünya olursa şayet hiçbir şey ona bu dünyada kalıcı olarak erine geçmez çünkü kendisi dünyada kalıcı değil ve dünyanın kendisi de kalıcı değil. Ya kendisi ölmeden elinden kaybolur gider, ya kendisi ölür yine o varlık ile irtibatı kaybolur. Böylece muradın dediği bunun içinde esas her şey e onu da kaybettiysek o zaman o bizim amacımız nasıl amaç olabilir ki? Biz bunun uğrunda her şeyi harcadık. O bakımdan Cenab-ı Hak men yuridul hayâta Dunya. Bir kimsenin muradı dünya olursa ne olur? Vazineta. Dünya hayatı ve dünyanın süsleri bir kimsenin muradı olursa nuhafe ileyhim amaluhum fiha. Bu uğurda çabaladıklarını karşılıksız bırakmayız. Ohum fiha la yubhasun. Uğraştıkları, didindikleri hususunda ziyan ettirmeyiz. Ama bunların ''Ulâikellezîne leyselahum fil âkhirati illen nâr'' Bunların ahirette o kalıcı tarafta ellerine geçecek olan sadece ateştir. ''Ulâikellezîne leyselahum fil âkhirati illen nâr'' Dikkat ediniz bir kimsenin dünyası, dünya muradı olması ahireti bitiriyor. Dolayısıyla murad dediğimiz şey, amaç edinmek dediğimiz şey nasıl bir şeyse kişinin ahiretini bütünüyle tüketiyor. O zaman muradın ne olduğuna biraz dikkat kesinmemiz lazım. Cenab-ı Hak dünya muradı olan kimsenin ulaikezalliyne leysalhum fil ahireti illa'n nar. Ahirette onların eline geçecek ateşten başka bir şey yoktur. Peki dünyadaki o yaptıkları, ettikleri, çabaladıkları Cenab-ı Hak diyor ki ve habita ma sanau Dünyada yaptıkları her şey boşa gitti. Ve <gülüyor> batilun. Batıl oldu. Hiç Hiç'e dönüştü. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O yaptıkları, ettikleri bir uğraşıydı. Eğer meseleye kalıcılık noktasından bakıyorsanız, bir değerin, bir amacın kişiyle ilişkilendirilmesi kalıcılığı ile ancak anlam buluyorsa, akledip olaya böyle bakıyorsanız o zaman dünyayı murat edenlerin eline, Dünyadan hiçbir şey kalmaz. Habita ma sana fiha ve ma kanu yaamelun. Böyleleri ahirete geçtiklerinde dünyadaki amaçlarını konuşmak bile zâid olur. Amacına ulaştın mı diye ona sorsanız ne amaç kaldı der, ne dünya kaldı der, ne hayat kaldı yani. Abes bir şey bu, abes bir soru. Çünkü amaç dediğin Yerin kendisi kalmamış ve o yerde sen artık değilsin. O zemin ortada yok. O zaman muradı dediğimiz, amacı dediğimiz bir hususun kalıcılığı esastır. Eğer kalıcı bir muradın yok ise muradın yok demektir. Çünkü kaybedeceklerin hiçbir zaman senin muradın olamaz. Eğer kaybedeceklerine... Murad diye yani amaç diye bağlanır isen o zaman amaçsızlık deryasında yüzersin. Çünkü bunları tek tek kaybedeceksin. Nihayetinde canın dahi, hayatın dahi ve bu hayatındaki ilişkide bulunduğun mallar, evlatlar, makamlar, mülkler, servetler her ne varsa وَزِينَتَهَا daha Cenab-ı bak. Ayette Cenab-ı Hak diyor ki sakın bunlar sizi gerçek muradınızdan alıkoymasın. Gerçek muradınızdan oyalamasın. Gerçek muradınızın önüne geçmesin. Ya eyhu'llezina amanu. Ey iman etmiş olanlar. La tulhikum amwalukum ve la Ne mallarınız ne çocuklarınız Endik sizi Allah'ın zikrinden, onu yad etmekten, onu hatırlamaktan, onun dinini, onun anlattıklarını dinleyip öğrenip bilip yaşamaktan sakın ha sizi alu koymasın. O menye felde bir kimse malı, mülkü, serveti, çocukları, dünyalıkları ile bunlardan uzaklaşır ise. Cenab-ı haktan uzaklaşır ise, o men yafal dalika, fa ulaikahumul Onlar kesinlikle ziyan ederler. Dolayısıyla baştan bir temel hususu bilmemiz lazım ki, amaç eğer kalıcılığı yok ise, zaten amaç değildir. Sadece bir kimsenin kendisini bir süre yanılttığı bir şey olur, ama Allah bizlere akletmeyi nasip etmiş. Bizde kalmayacağından adımız gibi, hayatımız gibi, hayatımızın sonlanacağı kadar emin olduğumuz hususlar üzerine bir hayat kurar isek, koca bir kazanımlarla dolu hayatın sonunda her şeyin bir anda çözüldüğü, bittiği, bunlarla olan ilişkimizin tamamen koptuğu bir sonla karşılaşırız. Peki Allah Azze ve Celle kulların böyle kulların bu yolculuklarında onları böyle bir adanmışlık içerisinde uyarmadan, dürtmeden, hatırlatmadan bırakır mı? bırakmaz. Cenab-ı kullarına karşı halimdir. Yani Allah azze ve celle kulundan bir seferlik, iki seferlik, üç seferlikte hemen vazgeçmez. O kaç sefer bu yanılgısını tekrar eder? Allah Azze ve Celle amaç diye edindiklerini tam bir tükenişle karşısında yok eder. Yenisini edinirse yenisini de yok eder. Cenab-ı Hak'tan gayrı tutunduklarımızı bir zaman sonra kaybetmemizin nedeni Allah'ın bizim her neye tutunuyor, neyi beğeniyor, neyi seviyorsak bizi mağdur edip elimizden alması değil amaç yerine koyup, asıl sonsuz geleceğimizi kaybetme tehlikesiyle baş başa olduğumuzda ilahi rahmet devreye girer ve o bizi kandırması muhtemel kendimizi kandırdığımız o şeyi elimizden alır ki durumu tekrardan düşünelim. Bunun için değer miydi? Bak kayboldu gitti, kişi olsa öldü gitti, mal olsa Kaybedildi ziyanla, tükendi gitti. Başka bir şey olsa dünyada kaybedilmemesi muhtemel, her hiçbir şey yok, her şey kaybedilmesi muhtemel bir şeydir. Dolayısıyla kişi neye bağlansa, çocukluğunda ebeveyne, gençliğinde arkadaşa, orta yaşta eşe, ileri yaşta çoluğa çocuğa her neye bağlansa ve bütün amacını ona odaklasa, Cenab-ı Hak hepsini esnetiyor, bak bunların kalıcılığı yok, bunlardan amaç olmaz dedirtiyor. Hayat yolculuğumuz aslında bunu öğrendiğimiz bir süreç. Hani bir muhtedinin hidayet oluşunda anlattığı bir şey vardı. İlk zamanlar kendimi, annemi, babamı bitişik tek parça zannederdim. Sonra babamın ayrıla durduğunu görünce bu sefer annemi merkeze aldım onunla tek parça sayıyor her şeyim o zannediyordum. Gün geldi onunla da irtibatım ben ayrılıp uzaklaşıp kendi kendime kalınca o zaman Rabbimi buldum ve Rabbime öyle bir sığındım ki onun onun benden hiç ayrılmayacağı. Daha ben kendimde değilken, şuur sahibi bile değilken o benle beraberdi. Bana kaş, bana göz, bana suret, bana şekil verdi. Bana atan bir kalp, dönen bir kan ve can sağladı ve o beni şu anda yaşatıyor. وَهُوَ مَا كُمْ اَيْنَ مَا Her nerede olursanız olun sizinle beraberim diyen, sizinle beraber olan Allah Azze ve Celle şah damarınızdan daha yakın, onun varlığıyla bir kimse ünsiyete kavuşuyor ise o kimse ünsiyete kavuşmuş demektir. O artık yalnız yabancı, tek başına garip kalmaz. Ama Allah'tan gayrısıyla bir kimseye ünsiyet sağlamak isterse, Cenab-ı Hak o kulunu esirgediği için o kaybedecekleriyle olan ünsiyetini bir an önce kaybettirir ki kendisine gelsin. Allah'tan gayrı bir ünsiyet, onun vaat ettiğinden gayrı bir gelecek ve onun kulunu çağırdığı mutluluktan gayrı bir mutluluk olmadığını kul bilsin diye sürekli kayıplar yaşar kullar ve bu kayıplarımız... Amaç diye edindiklerimizin elimizde patlaması, bağışlayın ifademi, tükenmesi, yok olması, ele geçirdiğimizde umduğumuz zevki, umduğumuz hayalini kurduğumuz sonucu vermeyişi, bir anda zevkinin kaybolması, adeta siyah beyaz gözümüzün önünde değerinin cilasının dökülmesi, Allah Azze ve Celle'nin o aradığın burada değil, Bunlar bizim yeryüzünde bir süreliğine sizi sınadığımız ve süslü gösterdiğimiz, esasında esastan değerli, güzel, kalıcı olmayan şeyler. Akledip bu gerçeği çözmez iseniz bunlardan edineceğiniz amaçlarınız her defasında sizi, hayal kırıklığıyla karşı karşıya bırakacaktır. Bunları defalarca yaşamanıza fırsat veririz. Bu hayal kırıklıklarından defalarca yaşayıp akletmeniz, kendinize gelmeniz, düşünce ufkunuzu genişletmeniz ve bunlardan ders çıkarıp sonsuz bir ufka yönelip kalıcı bir geleceği, kalıcı bir amacı edinmeniz beklenir siz... Bu potansiyeldesiniz. Allah insan evladını, Adem'in çocuğunu böyle bir öğrenme potansiyeliyle, akleden bir yürek ile yarattı. Dolayısıyla eğer içtenlikle bunlardan edindiği ibretleri kazanımlarına dönüştürür, artık belli bir sona geldiğinde elinde kalan veya elinde patlayan eski amacındaki ve amaçlarındaki durumu iyice bir analiz edip yeni amaçlarını artık yine bir sonlu başlangıca başlangıç yapmaktansa artık bir sonsuza yelken açmak ve bir sonsuz vadin ve gerçeğin hakkın ilahi vadin ardına düşerek mevcut hayatını yaratan kudretin yaratmasındaki ilim ve iradesine bakarak onun kendisine sonsuz bir hayatı var edebileceğine dair kanıtları görmek suretiyle. Çünkü Cenab-ı Hakk İlk yaratılışınızı gördünüz, gücümüzü gösterdik, irademizi, ilmimizi gösterdik ve bunu nasıl hayata düşürecek kuvvete, güce sahip olduğumuzu Gösterdik siz kendiniz bunun kanıtı durumundasınız. Etrafınızdaki ve kendinizdeki ayetleri görerek bizim size sizi tekrar yaratıp sonsuz bir hayata kavuşturabilecek gücü güce kudrete sahip olduğunuzu içinde bulunduğunuz uçsuz bucaksız önünü arkasını keşfetmekten ucunu bucağını ardını sonunu bulmaktan aciz olduğunuz bir ortamda yarattık. Dolayısıyla siz sonsuz bir ufka, beni var eden kudretin beni çağırdığı, var ettiği ve anlamını kavuşturduğu bu hayatı bu kez sonsuz bir beklentiyle kalıcı, ebedi bir vade doğru böyle bir murada tutunarak yaşamak. İşte bu andan itibaren kişi, Artık bir amaç sahibidir ama gerçek bir amaç sahibidir. Ve hayatı var eden kudretin, hayatı yaşatan kudret olarak kendisinden saygı beklediği gücünü, kudretini yaşadıkça, öğrendikçe, keşfettikçe saygısını ve sevgisini artırdığı bir yolculukta artık müsterihtir, artık rahattır, çabasını, gayretini Allah Azze ve Celle uğruna kazandıklarını, malını, mülkünü, servetini adayabilecek, bunların hepsini birer araç olarak bu uğurda harcayabilecek bir duruma gelmiştir. Şimdi gerçek bir amacı vardır ve o amacı uğruna her şey birer araçtır, her şey feda edilebilir. O yüzden Allah Azze ve Celle insanlardan bazıları, Cenab-ı Hakk'ın vaadini amaç edindiklerini söylüyorlar. Ama Cenab-ı Hak dedi ki bunlar işin özünde sizi yanıltıyor olabilirler. Biz onları öyle bir sınarız ki sözde Allah'ın vaadine amaç diye tutunmuş kimselerin nasıl o amacı aslında dünya uğruna bir araç gibi harcadıklarına tanık olursunuz. O yüzden bazen bir kimse kendisinde de Acaba benim amaçlarım, araçlarım bazen karıştırıyorum, kendimden emin olamıyorum derse gidiyoruz. O zaman bilmeliyiz ki Cenab-ı Hak öyle bir an gelir ki bizim dünyadan araç diye bildiklerimiz ile Cenab-ı Hakk'ın vadettiği amaç arasında bırakır, koşulları öyle bir ayarlar ki ya o amaç dediğimizden vazgeçip dünyalığa sahip olacağız ya dünyalığı elden kaybetmemek için amaç diye iddia ettiğimiz şeyden vazgeçeceğiz. Ve böylece onun aslında bizim amacımız olmadığını, aslında dünyanın amacımız olduğunu ve ahireti bu uğurda nasıl harcayabildiğimizi hem kendimize hem de Cenab-ı Hakk'a kanıtlamış olacağız. Dolayısıyla hayat kişinin amacını aradığı, bulduğu, ve bulduğunda da bu amacı uğrunda sahip olduklarını birer araç olarak nasıl harcayabildiğinin yaşandığı bir serüvenden ibaret. Bu iddiası ve bu amacına ne düzeyde tutunduğunun yaşandığı bir yolculuktan ibaret. Cenab-ı Hak dedi ki bir kimsenin muradı dünya olursa ahiretten yana ona hiçbir şey vermeyiz. اُلٰئِكَ <gülüyor> الَّذ۪ينَ لَيْسَ fil فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا Demek ki bir kimsenin dünyası muradı olması demek, ukbasını bu uğurda harcar demektir. Cenab-ı Hak onu Allah Azze ve Celle'nin vaad ettiğiyle, Cenab-ı Hakk'a dair bağlantısıyla, dünya bağlantısı arasında kalacak şekilde bir sınavla özenle karşı karşıya getirdiğinde ahiretini satar, ve dünyasına tutunur. İşte anlaşılır ki bu kimsenin muradı budur. Bunlar münafıklar içerisinde, bunlar kafirler den olur. Dolayısıyla insanlar üç sınıf. Bir Cenab-ı Hak'ın vadini amaç edilmiş ve bu urda eldeki bütün imkanlarını birer araç olarak harcayan kimseler, bunlar Allah'ın وَقَلِيلٌ مِنْ عَيْبَادِيَ الشَّكُورِ Kullarım içerisinde az sayıdaki şükredenler dediği, diğer çok sayıda münafık bir kesim var. Sözde Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiğine tutunduğunu yani amaca tutunduğunu söyleyen ama aslında dünyaya amaç edinmiş. Ve bu uğurda yer yer Cenab-ı Hakk'ın vaadini harcayan, satan kimseler... Kili oynayan ve esas gayesi dünya olan kimseler. Cenab-ı Hak bunlardan ötürü dedi ki: Wa minhum mayen mizu kafis sadaqa. Bunlardan senin verdiğin satakalar hususunda seni eleştiren kınayanlar var. Çünkü bunların durumu şöyledir: Ve in odu min verilirse kendilerine razı olurlar. Wa in lam verilmezse yani dünyalık, ıdahum yashatun hemen küçük görür, aşağılar, eleştirir, hafife alır. <gülüyor> Onların memnun olmasının yegane yolu verilmesi bu dünyalıkların kendisine. Cenab-ı Hak dedi ki: "Velahu ennahum radu ma ataahumullahu ve rasuluhu min fadlihi. Onlar Allah'ın ve Resulünün verdiğine razı olsalar ve kâlû hasbunallâh" Hesbuna ALLAH'u seyütti, ne Deseler ki Allah bize kafi, Allah bize fazlından, bize vaad ettiğini verecek. Biz bu dünyane ki biz inna ilallahi rahi Biz Cenab-ı Hak arabet ediyoruz. Bizim amacımız Cenab-ı Hak. Bu ne ki az gelmiş çok gelmiş razıyız Rasulullah'ın taksimine deselerdi ya. amaçları gerçekten ayetin sonundaki gibi. İnna ilallahi ragibun. Biz Allah'a rağbet ediyoruz. Gayemiz, amacımız, hedefimiz odur olsa böyle olurdu. Dünyayı böyle tutarlardı. Çünkü kişi amacı hususunda daha ciddi, amacı hususunda daha ivedi, daha çevik, daha hassas araçlar hususunda daha gevşektir. Çünkü onlar araç. Mesela Cenab-ı Hak dünyayı gezin dolaşın işte yiyin için dünyanın rızkı hususundaki çabamızı وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ O yeryüzünün tebelerinde yürüyün فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ Ve o, onun rızkından yiyin dedi. Bu kadar serin kanlı, rahat, meş yani yürümek üzerinde ama Allah Azze ve Celle namaza çağrı konu olunca yürümek demedi. اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ Cuma gününden namaza çağrıldığınızda فَسَعَوْ اِلٰى ذِكْرِ Allah'ın Allah'ı anmaya سَعْيَدِينَ yani daha ivedi, daha hızlı adımlarla Cenab-ı Hak cennete çağırdığında ise ve sariu bu kez yarışın dedi. Ve sariu ila mağfireten min rabbikum. Rabbinizden bir mağfirete ve cennetin Bu çünkü esas amaç, bu esas gaye burada öyle yavaş yavaş sele mütenafisun Cenab-ı Hak cennette bir sahneyi anlatırken خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Birbirinizle rekabet edecekseniz o zaman böyle bir şeyde rekabet edin. Çünkü amaç çabaya değsin, gayret harcadıklarınız neticeye değsin. Eğer netice de zaten harcadıklarınız gibi harcanacak, elinizde kalmayacaksa o zaman hayvanlardan farkınız nedir sizin? Çünkü uğruna kaybettikleriniz gibi o uğruna amaçladığınız şeyi de kaybediyorsunuz. Onun da onlardan bir farkı yok. O nasıl bir amaç? Allah Azze ve Celle amaç kalıcı olunca o zaman gayretiniz daha çevik, çabanız daha yüksek, moraliniz, enerjiniz daha kuvvetli. Cenab-ı Hak... Namaza çağrınca seyyi, cennete çağrınca serryu veya tenafusu yarışmayı rekabet etmeyi, zatına çağrınca da stengd bille ffirru ilallah. Allah'a kaçın, fırar edin. Bu kulun Cenab-ı Hak'ka olan Allah Azze ve Celle'ye olan sevgisinin, arzusunun Dönüşte cenab Hakk'a olan lika beklentisinin. مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kim Rabbi buluşmayı arzu ediyorsa, umuyorsa فَالْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Salih amel yapsın. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Ve sakın ha! Rabbine ibadette hiç kimseye şirk koşmasın. Madem Rabbi ile buluşmak, Hevesi var, umudu var. Bu hususta Cenab-ı Hak فَفِرُّوا اِلَ اللّٰهِ Allah'a firar edin. Şimdi dünya ile Cenab-ı Hak arasında, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettikleri arasında kalan kul, dünyayı tercih ettiği zaman Cenab-ı Hak bu kullarına acır dedik, ellerinden alır dedik, hatırlasınlar bundan amaç olmaz diye. Cenab-ı Hak bize bunu yaşattıkça dönüp Rabbimize ya Rabbi bunu niye bizim elimizden aldın diye bir de sitem ediyoruz. Meseleye bu gözle bakıp ya Rabbi bunu o denli amaç edinmiştim ki ben bir oğlum olsun diye bunu o kadar amac edindim, o kadar amac edindim, o kadar amac edindim ki şimdi bu da hayırsız çıktı. Ben biliyorum Cenab-ı Hakk'ın bana ne demek istediğini. Ben ne olacaksa olsun ama illa bu olsun diye her şeyimi bu uğurda, günah işlemeyi bile bu uğurda göze aldım. Netice Cenab-ı Hak bana bunu yâretmedi. Çünkü amacı araç uğrunda harcarsan Cenab-ı Hak sonucu böyle bağlar. Allah Azze ve Celle güzel bahçeleri olan bir gençlerden bahsetti. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذَ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُسْبَح۪ينَ Bunlar bir sabah artık mahsulleri olgunlaşmış, öyle gözlerine güzel görünüyor ki yarın gidip toplayacaklar. Bahçe sahibi olan bilir, toprak sahibi olan bilir. Cenab-ı Hak bunu da ayette ifade etti. Dedi ki, "Men kana yuridu." حَرْثَ Dünya, men kana يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ fi حَرْضِهِ Bir kimse ahiretin tarlasını istese ona ahiretin tarlasından murad ettiğinden kesinlikle fazlasını veririz. Yani kimse Cenab-ı Hak'tan ahiret tarlasında ne kadar üstün tasavvur ederse etsin bir murad, Hiçbir zaman Cenab-ı Hak o tasarladığı, hayal ettiği ne kadar büyük düşünürse düşünsün o kadarını değil daha fazlasını verir. Bu Allah'ın sünneti. Men kana yuridu hassal ahireti bir kimsenin ahiret tarlasında muradı olsa نَزِدْ لَهُ ف۪ي Biz o harfi yani o tarlası, o umduğunu fazlasıyla veririz. Kesinlikle umduğu kadar değil fazlasıyla veririz. Bu Allah'ın sünneti. O yüzden İbnül Qayyim el-Cavziye merhum demiş ki, bazıları sanıyorlar ki bir kimse iyi olduğu kadar netice elde ediyor. Halbuki bilen bilir, bir kimse iyi olduğu kadar değil, İyi olmanın ötesinde umduğu kadar netice elde eder. Burada Allah Azze ve Celle'den talep edebilmek, niyetine girebilmek, Cenab-ı Hakk'ın verebileceğini, gücünü, kudretini bilebilmek. Allah Azze ve Celle'den amelim bunca benim ama ben senden وَجِئْنَا بِبِطَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِ لَنَا ve وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا Yusuf'un kardeşleri gibi huzuruna girdiklerinde yanında getirdikleri o değersiz şeyler, eğerdikleri ipler, bazı yünler değersiz. Mısır'da ne para eder? Ama onlar kalmış ellerinde onları getirmişler. Ve diyorlar ki bu vardı elimizde bunu getirdik. bi daatin مُسْجَةٍ Değersiz bazı şeyler getirdik. Ama sen فَاَوْفِي لَنَا kayla. Sen bize tartıyı yine tas tamam yap. Karşılığı yine tam ver. Yine kişi başı verdiğin Ne varsa önceki gelişimizdeki gibi olsun. Ve au kayla o tasad da bize tasadduk et. Bizim buna ihtiyacımız var. Inna nara keminel muhsinin. Biz seni muhsininden iyi kimselerden görüyoruz. Sen iyi bir kimse görünüyorsun. Hz. Yusuf Aleyhisselam ki hapis ortamında da onun halini, ahvalini düşmüşken bile görenler bizim rüyamızı bize anlat, biz seni iyilerden görüyoruz demişlerdi. Orada da iyilerdendi, şimdi devletin başında yine dışarıdan görenler yine onu iyilerden olarak değerlendirdiler. Bu kadar makam mevki değişmiş, onun hali, ahvali değişmemiş. Neden? Çünkü amacı bunlar değildi. Amacı bunlar olan kimse bunlarla değişir renkten renge girer. Dileyelim ki Allah Azze ve Celle gerçek amaca tutunanlardan, Allah Azze ve Celle'yi gaye edinen, Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunan, onun vaad ettikleriyle hayalini süsleyen, geleceğini, sonsuz geleceğini, ümidini yaşayan kimseleri, bu dünyadan ufak şefek şey, ufak tefek şeyler kandırmaz, caydırmaz, renkten renge sokmaz, şekilden şekile değiştirmez. O yüzden orada gördüler dediler ki yine aynı gözlem, aynı değerlendirme. İnna narak min muhsinin. Ufak tefek şeylerle geldik ama sen bize yine tasdımam karşılık ver. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'yi onun gücünü, kudretini, ilmini bir kimse tanıdığı zaman biraz daha onu tanımakta ilerlediği zaman anlar ki kul amel ettikleri kadarıyla çabasıyla bir yere kadar gelir. Daha fazlasıyla Cenab-ı Hak'tan ümidini Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden, büyüklüğünden ümit ettikleriyle daha fazlasına kavuşabilir. O zaman bu kul Cenab-ı Hakk'ı tanıdığı, bildiği için ilim kişiyi yükseltir. Allah Azze ve Celle o yüzden dedi ki ahiret muradı olursa bir kimsenin bilsin ki murad ettiği az kalır ahiretten yana. Ne kadar tasavvurunu büyük tutarsa tutsun biz onu aşkın daha fazlasını ona veririz. Ahiretten yana böyle, ahireti murad edenlere Cenab-ı Hak böyle veriyor. Ama aynı ayette dedi ki, وَمَنْ كَانَ يُر۪يدُ حَرْثَ الْاَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُر۪يدُ حَرْثَ الدُّنْيَا Dünyanın tarlasını isteyene nü'tihi veririz. İstediğini mi? Yok. مِنْهَا ondan. İstediğinden bir şeyler. Murad ettiğinden bir şeyler. Cüz'i. Murad ettiği kadarını bile değil. نُؤْتِهِ مِنْهَا ve o ne olur bir süre sonra hayatıyla habita sana fiha ve batil biter tükenir kendisi de ölür her şey biter ve malı fil min nasib kalıcı diyarda, ahirette ise hiçbir nasibi olmaz dünyayı murad edenleri Cenab-ı Hak kitabında öyle aşağıladı ki nerede bir kimse dünyayı murad etse peşine Cenab-ı Hak dedi ki onun ahiretten yana zırnık nasibi olmaz. Dünya murad edilmez. Dünya amaç yerine konulmaz. Dünya amaç yerine konulursa her şey berbat edilir. Yani şu demek dünyayı amaç yerine koyan kimse Cenab-ı Hakk'ı, Cenab-ı Hak ile olan bağlantısını araç, araca düşürmek zorundadır. Çünkü amaç Üste çıkan şey diğerlerini araca dönüştürür. Dünya araç ise, ahiret amaç ise bu sefer dünyada ne varsa bu uğurda harcanır. Cenab-ı Hak dedi ki biz de böyle yapıyoruz. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden mallarını da canlarını da candan öte bir varlığımız yok. Hepsini önce mallarını sonra nihayetinde canlarını tamamıyla satın alır yani hepsini birer araç olarak gözden çıkarmalarını test eder. İşte bu yolculukta bunları o amaç diye iddia ettiğimiz Cenab-ı Hak ve vadettikleri uğrunda bilme yolculuğunu yaşıyoruz ama öyle bir iddiada olup da sonra elimize geçen bir bahçe, elimize göre geçen bir mal, elimize geçen bir kariyer ile bir anda dengelerimiz bozulur ve Cenab-ı Hakk'a dair amacımızı araca dönüştürür. Onları yüzentir isek bu kez Cenab-ı Hak'tan ödün vermeye, namazdan ödün vermeye, Allah'ın hükümlerinden ödün vermeye sırf dünyayı elimizde tutmak için o zaman artık Aslen amaç olmayan bir amacı amaç yerine koymuşuz demektir. Cenab-ı Hak tepe taklak eder ki kendimize gelelim. O yüzden demin anlatmaya başladığımız bahçe sahibi gençler bahçelerini amaç edinmişler. Nasıl Cenab-ı Hak amaç edindiklerini bize söyledi? Dedi ki وَغَدَوَ عَلَى hardin قَادِر۪ينَ Dediler ki en la yedhulenne hal yevma aleykum miskin. Aman ha ne edin edin yarın biz gidiyoruz bahçemizin mahsulünü toplayacağız erkenden gidelim. Miskin miskin öyle fakir fukara gelip de bahçemizden nasiplenmek istemesin onlarla uğraşmayalım. Biz çalıştık biz çabaladık öyle kimseye Allah'ın uğrunda Allah'ın rızası için bir şey vermeyelim. Bu Cenab-ı Hakk'ın infak emrini göz ardı edip ele geçirdikleri, ellerine Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bu bahçeyi amaç düzeyine yükselttiler. Sabahtan erkenden dedikleri gibi yola koyuldular, bahçenin yanına geldiler. Cenab-ı Hak dedi ki ama biz geceden bahçeye şöyle bir uğradık, oradan bir taif, Oradan bir şeyi geçirdik, bir azabımızı yaşırdık Cenab-ı Hak bir azap dalgasını onun üzerinden geçirdi. فَطَافَ عَلَيْهِمْ طَائِفٌ Rabbika رَبِّكَ Onlar gece yatarken böyle niyet edip, aman ha sabaha erken kalkalım, dipdiri gidelim, miskinler şunlar fakirler uyanmadan gidip bahçemizi güzel mahsulümüzü toplayalım, bu işi bitirelim diye konuşmuşken... Cenab-ı Hak biz geceden uğradı oraya dedi. فَطَافَ عَلَيَّا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمٌ Onlar o kadar aciz ki o esnada uyuyorlar. Bahçenin üzerinden içinde ateş dolu bir hortum orayı böyle bitirmiş görününce tanınmayacak kadar. Ertesi gün erkenden geldiler, tanıyamadılar. Dediler ki قَالُوا inna لَضَّالُونَ Biz yanlış yere yedik. Burası bizim bahçemiz değil. Sonra oraya vurdular, buraya vurdular, anladılar, dediler ki بَلْنَحْنُ mahrumun. Yok biz mahrum bırakıldık. Burası bizim yerimiz. Burası o dün göz alan meyveleriyle, mahsulleriyle bizim bahçemiz. Ama şimdi tanınmayacak bir halde. بَلْنَحْنُ mahrumun. Biz mahrum bırakıldık. Fakirlere kıymadığımız, fakirlere bir kısmını kıymadığımız bahçemizden Cenab-ı Hak bize hiçbir şey vermedi. قَالَ اَوْسَتُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا Kardeşlerden ortanca dedi ki ben dememiş miydim Allah'ı tesbih edelim diye. Cenab-ı Hak bize verdi diye yapmayalım böyle diye dememiş miydim dedi. قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلَّكُمْ لَوْ O yüzden demin dedik ki dünyayı amaç yerine koyan. Hiçbir kimse gafletle, farkında olmadan, dalgınlıkla değil. Nasıl olsun ki? Cenab-ı Hak düşe kalka, düşe kalka, düşe kalka bir ömür yaşatıyor. Bu amaç olmaz. Basit şeyler, değersiz şeyler uğruna hayat harcayan biz gibi insanlara. Adam olalım diye, kendimize gelelim diye, bunlardan amaç olmaz. Üniversite bitireyim diye, şuna kavuşayım diye, buna kavuşayım diye, bunlardan amaç olmaz. Bazıları böyle deyince yanlış anlıyorlar. Bunlardan çok iyi araç olur. Bunların peşini en hızlı, en güçlü şekilde ama yaratıcı ile olan bağlantılı ödün vermeden, tam da onun rızası uğruna. Bu süreç takip edilirse bunlardan çok yakışıklı araçlar olur, çok güzel araçlar olur. Ve bunlar tek tek bu uğurda bu imkanlar ve bu imkanlar sayesinde kazanılanlar rıza-i ilahi uğrunda koca bir hayatta tek tek elden çıkarılarak harcanarak Cenab-ı Hakk'a ne verdinse hepsini uğrunda harcayabildim. Dolayısıyla ben amacımı senin bana vaat ettiğin, şey kıldım. Yani rızan ve bu rızan ile bana vaat ettiğin o sonsuz, mutlu gelecek. قَالَ اَوْسَتُهُمْ اَلَمْ اَقُلَّكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Dediler ki vay bizim başımıza gelenler, biz yaptık. Cenab-ı Hakk'a bir şey diyemez. çabuk toparlandılar. Biz zalimler olduk, bu iyi bir şey. Ama biz bu noktada da bunu çoğumuz toparlanamıyor, dönüp Cenab-ı Hakk'a bizim bahçeyi buldun. Ne yanlış yaptık, düzgün adamlardık, söyleydik böyleydik diye Allah Azze ve Celle'ye kızan, küsen, darılan, kötü konuşan bu Cenab-ı Hakk'ın anlattığı kardeşler çabuk toparlandılar. قالوا يا ويلنا اننا كنا ظالمين. Dediler ki biz zalim olduk. Cenab-ı Hakk'a biz bize zulmetti diyemeyiz. Biz kendimiz kendimize zulmettik. Yanlışı biz yaptık. وفاقبل بعضهم على بعض يتلاعمون. Birbirlerine düştüler, birbirlerine kızdılar. Bir ben dememiş miydim dedi, öteki senden çıkmıştı dedi. Öteki ötekine birbirlerini levmetti. Yani birbirlerini kınadılar. Sonra diller ki ya veylenâ inna kunna tağîn. Biz azgınlar olduk ha. Ve ondan sonra durumu doğru okuyunca işte Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bu. İşte Allah Azze ve Celle'nin kulunu yanlış istikamette giderken düşürmesindeki rahmet bu. O yüzden geçen bir yerde okudum bir yabancı birisi bir tweet atmış. Diyor ki planlarımız bizi helak etmek üzereyken Cenab-ı Hak planlarımızı boşa çıkarıyor. Biz bir şey planlıyoruz ama planladığımız amaçladığımız şey bizim sonsuz doğrultudaki ve sonsuz gelecekteki akıbetimizi yerle bir edecek. Cenab-ı Hak planlarımızı bozup boşa çıkarıyor. Biz zannediyoruz ki Cenab-ı Hak bize yanlış yaptı. Dönüp yapmak istediğimiz şeyin ne olduğuna bir bakalım. Cenab-ı Hakk'ın rızasını... Umduk da doğru bir hedefe, doğru bir istikamete yöneldik de, velev ki öyle bile olsa o zaman da kul bilecek ki Allah Azze ve Celle bu yapmak istediğim şeyi bu kez bana nasip etmediyse niyet ettiğimi bana verecek. Çünkü ben bununla şöyle bir iyi şeyi niyet etmiştim. Amacım Allah Azze ve Celle'nin rızasıydı. Belli ki amacımı sağlayacağım. Daha iyi bir araç bana nasip edecek. Hayatı o yönetiyor. Hayatı Allah yönetiyor. İmanın kişiyi Cenab-ı Hakk'ın vadine tutundurması kadar hayatı yarattığı gibi hayatı yaşatanın da Cenab-ı Hak olduğu bilincine yükseltmesi önemlidir. O zaman وَوَضَانَا عَنْكَ وِزْرَقٍ Üzerindeki yükü kaldırdık dedi Cenab-ı Hak. Kul rahatlar, çabasını, gayretini ortaya koy, sonuçtan emin olur. Çünkü bilir ki Allah Azze ve Celle gayretimi ortaya koydum, muvaffakiyet ondan, bu dünyada olan olmayan ama benim hedeflediğim, istediğim şeyi o karşılığında bana verecek. Bu gençler toparlanınca böyle dediler ki esas en yubdilana rabbuna hayran minha. Umarız ki Rabbimiz bizden aldığından daha hayırlısını bize versin. Ama bu kez onu amaç yerine edinerek değil. İnna ila rabbina rağibun. Biz artık Rabbimize rağbet edeceğiz. Artık amacımız Rabbimiz olacak. Yeni tabirle trend yani istikamet yani gidişat ona hizmet edecek. O yüzden Cenab-ı Hak kendi vaadine tutunmayı kendine çağırdığı zaman öyle miskin miskin oturun demek istiyor değil. Fe izâ feragda boş kaldığında fansap tutun çalış ama muradın gayen amacın وَاِلَىٰ Rabbika فَرَغَبْ Amacın Cenab-ı Hakk'ın rızası olsun. Ama dikkat et kendini bu biçimiyle kandıranlardan olma. Cenab-ı Hakk'ın rızası rızası diye bir şeyleri ele geçirmeye çalışan, sonra ele geçirmeye çalıştığı şeylerde Cenab-ı Hakk'ın rızası ile ters düşen bir engelle karşılaştığında, hmm, Cenab-ı Hakk'ın rızasından vazgeçip o kazanmak istediği şeylerin peşine, Devam eden kimse Allah'ı aldatmaya, kendisini aldatmaya veya etrafındakileri aldatmaya çalışıyor olabilir. Cenab-ı Hak dedi ki يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'ı ve iman edenleri kandırmaya çalışıyorlar. Bir şey çıkmaz buradan. Bunlar yeni yeni hayaller kurarlar. Her yeni bir amaç edindikçe adeta bunların durumu böyle bir ateş yakmış adam gibi. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اِسْتَوْقَدَ نَارًا Yeni bir amaç kurdu, bir ateş yaktı. فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ Etrafını bir aydınlattı, önünü görecek kadar biraz biraz adım attı. ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ Allah ışığını giderdi, bitirdi allahu اللّٰهُ بِنُور۪ي مَتَرَكَهُمْ ف۪ي ظُلُمَاتٍ Karanlıkların içerisinde kala kal. Yep, bu sefer bir daha bir şey yakmaya çalışır. Dolayısıyla münafıkların durumu günden güne, olaydan olaya, bu amaçtan amaca, her amacı tükettikçe yeni bir amaç, yeni bir heyecan. O arada depresyona giriyor. Dolayısıyla sürekli kendisini oyalayacağı, eğlendireceği, bu sefer bunu yapacağız, şu sefer şu işi yapacağız, eline geçse bile Cenab-ı Hak tadını tuzunu çekiyor. Her seferinde illa bahçe sahiplerindeki gibi küle çevirmiyor, onun yüreğinde karşılığını küle çeviriyor, değersizleştiriyor. Şu hanım ah bu elime geçse diye bütün varlığını adadığı hanım ele geçtiğinde... Değersizleştiriyor. Bakıyor onda o dünkü gördüğünü görmüyor. Şu servet, şu mal, şu mülk, şu kadar ne olsa diye yıldızlar gibi yükseklerde gördüğünü eline geçirince, üzerine çıkınca basitleştiriyor. Bu kez yeni hedefler elde etmek, yeni hedefler ayarlamak zorunda ki heyecanla devam edebilsin. İşte Cenab-ı Hak bunu böyle ateş yakmaya çalışan, duruma benzetmiş. Bir ateş yakıyor, alevlendiriyor. Etrafta bir aydınlık felemen ada atma haulehu biraz yol alıyor. Kullema ada alehum meşau Aydınlattıkça biraz yol, yol alıyor. Ve iza azleme alehim kamu. Karan Allah azze ve celle kararttığında öylece kala kalıyor. Ruh hali böyle. Bir miktar yalan bir aydınlık biraz koşturduğu ve sonra Öylece kaldı. Kullama azaal them, maşo fihi. Ve ıda azlam عليهم qam. Vello şa Allahu la Allah istese bütün o gelip geçici aydınlıklarını da tamamıyla yok eder. Zifiri bir karanlık içerisinde. Bu da kafirlerin durumu. Cenab-ı Hak kafirlerin durumunu o lediine <gülme> kafaru, Kafirlerin çabaları gayretleri. Amaçları ve amaçlarının uğruna ortaya koydukları bütün gayretler, keserabın bir serap gibi, bir ıssız bir çöldeki bir serap gibi, keserabın bir kıyatın, bir biraz düşük serap, düşük olan kod da ilerleyen, düşük olan koda doğru ilerleyen bir kısmı, kimsenin onun hemen karşı vurduğu yükseklikteki ışık kırılmasından ötürü boşluğu, dikkat edin boşluğu su gibi görmesinden kaynaklanıyor. Subhanallah, Cenab-ı Hak kafirin dünyadaki beklentisini bununla teşbih etmiş. وَالَّذ۪ينَ kafaru, اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ Kafirleri böyle anlattığı ayetin hemen üstünde Cenab-ı Hak er kişileri yani müminleri amaca gerçekten tutunanları رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَنْ ذِكْرِلّٰهِ Öyle er kişiler ki ne ticaret ne alışveriş var ellerinde ama onları çeldirmiyor. Alışverişten, ticaretten uzaklaşmış, umursuz hiç böyle yapmıyor, miskin miskin öyle oturuyor, öyle değil. Bunlarla ilgileniyor ama bunlar onu çeldirmiyor. Bunları Cenab-ı Hakk'ın istediği istikamette buğurda bu harcayabiliyor. لَا <gülüyor> تُلْهِيهِمْ Ve bunları amaç yerine koyup dininden bu ödün vermiyor. Zamanından, namazından, niyazından bu ödün vermiyor. لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنَا <gülüyor> ذِكْرِ Allah'ı anmaktan ve ikamiz salati namazı kılmaktan ve itaiz zekati ve zekatı vermekten ne يَوْمًا Bunlar öyle bir günün korkusu içerisindeler ki تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْعَصَارِ Gözlerin, basiretlerin, kalplerin yerle bir oldu. Alt üst olacağı bir günün korkusuyla o günün hazırlığı içerisindeler. Ufku, hayatı aşkın bir geleceğe bakıyor. Öyle kısa paslaşmalarla dünyada oyalanan basit tiplerden değil. Kuş bakışı dünyayı aşkın, uzak ufka sonsuz ufka halidin فيها ebedi sonsuz bitimsiz cenabe hakkın vadi olan geleceğe yürüyor. Allah li yezziyahu amilu amel ettiklerinin karşılığını en güzel şekilde Allah onlara verecek dedi ve hesapsız verecek hemen sonra velzine kafar kafirlere gelince onlar da dünyaya amaç edinmişler. Elinde bütün bitecek şeyleri gaye edinmiş. Düşünün, elinde buz var. Sıcak bir günde bütün amacı o buz yahu eriyor. Canın olsa sağlığın gidiyor. Hayatın olsa nefetin tükeniyor. Malın olsa olsa da aradaki irtibatınız en var terden düşüldükten sonra ne kıymeti var? Kaldı ki ele geçirince de. Aynı zevki veriyor mu? Sormak lazım, vermiyor. Çünkü demo bir süreçte kısıtların köşe bucak kapattığı bir alem içerisindeyiz. Cenab-ı Hak bu kısıtlara tosladıkça durumu değerlendirip bunları bunlardan vazgeçerek vadine tutunmamızı bekliyor. O yüzden kafirlerin bu halini... وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ amelleri keserâbin bir serâb gibi bir kıyaatin yehsebuhu zhamânu mâ'a Susamış onu su sanıyor. Susamış kimse o gördüğünü su zannediyor ve peşinde gidiyor. Peşinde gittikçe ne oluyor? Serap daha ileride gözüküyor. Hatta اِذَا جَاءَهُ Ta ki oraya geliyor artık serâbın bitti artık Serap görünmeyen o bi'ki'a dediği Cenab-ı Hakk'ın, o düşük zeminin bittiği yerde hatta izâ ce'ehu lem yecidhu şey'a. Baktık hiçbir şey çıkmadı buradan, hiçbir şey çıkmadı. Hani ileride su var gibi gözüküyordu? Lem yecidhu şey'a Wa vaceda Allah'a indahu. Orada Allah'ı buldu. Fevaffâhu hesabahu. Allah da onun hesabını oracıkta gördü. Muazzam bir tarif, müthiş bir örnek. Kafirin akletmesine rağmen aldanmaya kendisini vermesi, akletmesine rağmen aklederek durumu deşifre edip ya bu serap, bak biraz ilerledik işte olmuyor diye vazgeçmesi bek, vazgeçmesi beklenen. Ama. Hemen bir başkasına, hemen diğer seraba, hemen diğer seraba artık Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi ben ne serap görürsem onlara gideceğim. Seninkini, senin vaadini hiçbir zaman bir ihtimal olarak gündemme almayacağım. Çok beklersin, zamana bağlı değil. Ne kadar zaman olursa olsun ben senin dışındaki alternatifin, yalan da olsa o alternatifin peşinde olacağım. Çünkü senden haz etmiyorum bir buyruk, bir buyurgan kudretin üzerinde olmasını kabul etmiyorum. Ben şeytan gibi diklenmeyi, büyüklenmeyi kalıcı bir tercihe dönüştürdüm diyen kafir bunu ispatladığı zaman yeterince serapların, yeterince serapların peşinde koşunca artık Cenab-ı Hakk'ın ilminde buna trilyonlarca yıl da böyle İmkan versek serapları trilyonlarca tecrübe de önüne koysak yine serapları tercih edecek Cenab-ı Hakk'ın vaadine dönüp bakmayacak ispat olununca artık sonsuz ve kalıcı bir kasıt ile küfrünü netleştirince, sabitleştirince فَوَجَدَ Allah'a indahu Orada Allah'ı buldu, فَوَفَّاهُ حِسَابًا Cenab-ı Hak hesabını dürdü. Allah hesabı hızlı yapandır. Bir sonraki ayette yine kafirleri اَوْ كَظُلُمَاتٍ Yahut onların durumuna başka bir örnek, onların dünyayı amaç edinirken Cenab-ı Hakk'ın vaadine sırt dönüp Cenab-ı Hakk'ı tanımak, onun adına hayatı yaşamak gibi bir seçeneği akledip doğru olduğunu görmelerine rağmen İçten içe, özellikle uzak durarak, sırt dönerek, büyüklenerek ve diklenerek dünyada sonsuz bir gelecek arayan kimseler. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ ilal الْاَرْضِ Yeryüzüne sonsuz bir beklentiyle yönelen kimseler. Bu uğurda Cenab-ı Hakk'ın kendilerine uyarılarının hepsini harcayan kimseler. Utu aleyhim naba allazi ateynahu ayatina ayetlerimizi kendisine ulaştırdığımız halde fenselaha minha bunlardan özellikle uzaklaşan, sıyrılan, kendisini bunlardan steril hale getirmeye çalışan o kimseler var ya, velakinnehu ahrada ila al sonsuz bir beklentiyle hayata yönelenlerin durumu ev kadulumatin fi bahrin lujyin engin bir denizin karanlıklarındaki kimseler gibiler. Bu öyle bir derin deniz ki, yaksha hu min fauqihi min fauqihi Katman üstünde başka katmanlar var. Onun üstünde de kalın bir duman tabakası var, bulut tabakası var. O kadar derinlikte, o kadar karanlık. İza ahraja yadahu lam yakadır. Elini uzatsa elinin hareketini, gölgesini fark edemiyor. Neredeyse elini göremiyor. Böyle karanlık bir girdabın içerisinde kendilerini nasıl bir depresyonda, nasıl bir ışığın kırıntısı ile, hayalin beklentisiyle Dünyadan en küçük basit bir şey ile avunmaya çalışan kimseler bunlar. Adeta duvarın çatlağından nefes almaya çalışıyorlar. Halleri bu. Cenab-ı Hak dedi ki: "O menne cealillahu lehu nuran." Allah nur vermezse, aydınlık vermezse fe min nur. Kimin bir nuru, kimin bir aydınlığı olur? Dolayısıyla dünyanın tarlasını murat edenlere bir şey yok. Dünyanın kendisini murat edenlere bir şey yok. Cenab-ı Hak dedi ki o كَانَ يُر۪يدُ لَا اِزَّتَ Ben izzeti istiyorum, üstünlük istiyorum, makam istiyorum, saygınlık istiyorum. Bunu da isteyen varsa izzet istiyorum, aziz olmak istiyorum. Gözümde benim dünya beş para. Benim için önemli olan saygınlık, değer Allah Azze ve Celle dedi ki, bilsin ki o kişi men kâne yurîdül izzete bir kimsenin amacı, izzet amaç haline gelmiş. Bu orada malını da harcıyor. Resulullah'tan önce bir adam vardı, o kadar malını çok harcayan, iyilik vesaire vesaire yapan bir kimseydi ki. Bununla Arapların arasında darbe mesel olmuştu, falanca kadar cömert, onun kadar iyilik sever bir kimse. Resulullah'a sordular bu adam nerededir diye cehennemde dedi. Neden dediler? İyiydi, iyilik sahip bir kimseydi. Bir gün bile Allah'a Rabbi, Rabbim Allah ey yegane tek bir ilah demedi. Akledip bu putlardan sıyrılmadı. Bu süreç içerisinde akledip putlardan sıyırılarak yegane Allah'ı, ilahı, tek bir ilahı bilmeye yanaşmadığı için harcadıkları başka bir amacın peşindeydi. Allah'ın rızası için değil, Allah Azze ve Celle'yi tanımadan Allah'ın rızası olmaz. Cenab-ı Hakk'ı tanımak la ilahe illallah ilol. Ondan gayrı bir ilah olmadığı gerçeğiyle onun yegane ilah olduğu yaratan her şeyi ve yaşatan her şeyi yöneten kudret olarak. O yüzden çok malını bu uğurda harcadığı o kadar sahiydi ki gözünde belli ki mal beş para ama neyin peşini kovalıyor? İzzetin peşini kovalıyor. Cenab-ı Hak dedi ki İzzet de size kalmaz. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ İzzeti murad edenler bilsinler ki فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمْيًّٓا İzzet bütünüyle Allah'ındır, Allah'a aittir. O zaman izzet bütünüyle Allah'a ait ise... İzzet'in gerçekten arayışı içerisinde olanlar onun katında değer aramaya. Çünkü madem izzet bütünüyle onun elindedir, bu dünyada bir aziz tanıyınca, bir kudretli, bir üstün, bir kariyerli kimse tanıyınca insanlar nasıl onun gölgesine giriyor, onunla tanışık olmayı, telefon numarasını almayı, şöyle fotoğraf çekilmeyi, onunla hemhal olabilmeyi, onun izzetinden nasiplenmeyi gölgesinde katında belli bir değere kavuşarak umuyorsa Cenab-ı Hak dedi ki bilin ki bir defa izzet bütünüyle benim. من كان يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Eğer muradınız izzetse bile gerçek şu ki izzet bütünüyle Allah'a aittir. O zaman akleden kimse ne yapar? O zaman madem ki bütün izzet Allah'ın katında o zaman ben onun katında bir değer arayışı, bir itibar arayışı, O'na sığınacak, O'na ulaşacak bir yol arayışı içerisinde olayım. Cenab-ı Hak dedi ki peki tamam. İleyhi يَسَعَدُ kelimut تَيِّبُ O'na yükselmenin, O'na tırmanmanın yolu bilesiniz ki O'na İleyhi يَسَعَدُ kelimut تَيِّبُ Tayyip kelime, güzel, hoş, söz Allah'a tırmanır. O zaman قُولُوا قَوْلًا da. Dost doğru konuşun, hakkı söyleyin, o söz Allah'a yükselir ve o sözün sahibi Allah katında değer kazanmaya başlar. O söz Allah'ın katına yükselir. Cenab-ı Hakk'ın katına, O'nun makamında, Rabbinin makamında bir değer bulmak istiyorsan, oraya bir şeylerle uzanmak istiyorsan Allah Azze ve Celle yolunu öğretti. Söz doğru olacak, sözü doğru konuşacaksın. İleyhi yesadul kelimut tayyib. Ki o kelimeyi tayyibe, la ilahe illallah. Başka ayetlerde Cenab-ı Hak bunu ağaca benzetti. Vaktimiz doldu, tahsilatına girmiyorum. İleyhi yesadul kelimut tayyib ve'l amelus salih ve salih. amel Yerfa'uhu. O güzel sözü ve o kişiyi Allah azze ve celle'nin katında muhteber kılar, yükseltir. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ Allah aranızdan iman eden ve kendilerine ilim verilen kimseleri derece derece yükseltir. Demek ki Allah Azze ve Celle katında itibar kazanmanın o aziz, o yegane aziz olan, nice Kur'an'da ayetin sonunda ve Allahu azize, aziz olan Allah'tır demiş. Ve huvel aziz, aziz olan odur demiş olan Cenab-ı Hakk'ın katında bir itibar varsa o itibar itibardır. Diğeri bir, bir muteber kimse yok ki, kimin katında ne arıyorsunuz? Boş beleş insanlara harcadıklarınızla onların sizi ne kadar cömert adam demesiyle bir itibar mı arıyorsunuz? Bu fanilerin gözündeki itibar size ne getirir? Dolayısıyla bir kimsenin öyle çok harcıyor, infak ediyor, etrafa dağıtıyor, böyle çok şey ama Rabbini tanımıyor. Bundan da iyi insan umuyoruz. Cehennemin dibini boylar, iyiliğin birinci adını Allah Azze ve Celle'yi tanımakla sahibi Mevla'yı hayatı bahşeden Allah Azze ve Celle'yi tanımakla başlar. Onunla bu adımla başlamayan o diğer iyilik gibi gözüken servetini harcasa, etrafıyla birebir iyi olsa bilmem ne yapsa o başka amaçların etrafında döndürdüğü Yaradan Allah Azze ve Celle'yi tanımadığı için onu murad etmeyi, onun vaat ettiklerini murad etmek dışında bazı amaçları kovaladığı için amaçlarıyla birlikte bir boş bir hiç olur, geriye hiçbir şey kalmaz. O yüzden Resulullah o iyiliğiyle, infak etmesiyle, insanlara iyilik etmesiyle darbı ı mesel olmuş alan adama Cennette falan demedi. Biri çıkıyor elektriği icat etmiş, öteki bilinen şöyle bir şey yapmış, o cennete gitmeyecek de şu mu gidecek diyor. Bu soruyu soran Cenab-ı Hakk'ı tanımanın değerini arada kaybetmeye çalışıyor. Cenab-ı Hakk'ı tanımakla tanımamak arasındaki farkı yok etmeye çalışıyor. Aşağılamak istediği şey varlığın sahibi Allah Azze ve Celle'nin saygınlığı aslında.